7101 La ilahe illallah'ın fazileti Ebu Derda radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bana dedi ki: Sana subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve vallahu ekber demeyi tavsiye ederim. Zira bu kelimeler günahları döker. Tıpkı ağacın yapraklarını dökmesi gibi. 7102 istiğfar Hz. Ebu Hurayra radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki, ben günde yüz sefer Allah'a istiğfarda bulunurum. 7103. İstiğfar. Ebu Musa adıya Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki, ben günde yetmiş kere Allah'a teve ve istiğfarda bulunurum. 7104. İstiğfar. Huzeyfer adıya Allahu an anlatıyor. Benim dilimde, aile efradıma, Karşı bir ölçüsüzlük vardı. Fakat bu başkalarına olmazdı. Bu Aleyhissalatu ve vesselam'a söyledim. Resulullah, istiğfar bakımından ne haldesin? Bu kusurunun bağışlanması için günde yetmiş kere istiğfar et buyurdular. 7105 İstiğfar, Abdullah İbn-i Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, Amel defterinde çok istiğfar bulunana ne mutlu 7106. İstiğfar. H-Z-A'yhe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım. Beni. Güzel amel işledikleri zaman bunun mükafatıyla müjde ve hata işlediği zamanda istiğfar edenlerden eyle 7107. La ve veyle kuvvete illa billah. Ebu Zeyr radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam bana. Sana cennet. Hazinelerinden bir hazineyi haber vereyim mi buyurdular. Evet. Ey Allah'ın Resulü dedim. La Havre veyle kuvvete illa billah gerek ibadet için gerek dünyevi işlerim için muhtaç olduğum bütün güç kuvvet Allah'tandır de buyurdular. 7108 La Havre veyle kuvvete illa billah. Hazın İbn-i Harmele radıyallahu anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'a uğramıştım. Bana, ey hazım, la ha ve veyla kuvvete illa billah de. Çünkü bu cümle cennet hazinelerinden diridir buyurdular. 7109, Resulullah'ın duası, H.Z. Enes i̇bn Malik radıyallahu an anlatıyor. Resulullah şu çok yapardı. Allah ümmet sebi kalbi ala dinse Allah'ın kalbimi dinin üzere sabit kıl. Bir adam. Ey Allah'ın Resulü, biz sana iman ettiğimiz ve senin getirdiklerini tasdik ettiğimiz halde bizim akibetimiz için korkuyor musun? dedi. Aleyhissalatu ve selam adama şu cevabı verdi: Kalpler, muhakkak ki Rahmanın parmaklarından iki parmağı arasındadır. Onu dilediği şekilde döndürür. Ravi der ki, Amestikçi parmağını gösterdi. 711. Resulullahın kınma talep ettiği şeyler i̇bn Abbas radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an'dan bir sure öğretir gibi şu duayı bize öğretmişti. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, Mesih Deccal'ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. 7.111 Resulullah'ın sığınma talep ettiği şeyler. H.Z. Cabir radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Allah'tan faydalı ilim dileyin. Faydasız ilimden. Allah'a sığının buyurdu. 7.112 Resulullah'ın sığınma talep ettiği şeyler. H.Z. Ayşe Allahu anh'ın anlattığına göre. Resulullah aleyhissalatu Selam kendisine şu duayı öğretmiştir. Allah'ım ben senden hayrın her çeşidini isterim. Yakın olsun. Uzak olsun. Bildiğim olsun. Bilmediğim olsun. Bütün şerlerden de sana sığınırım. Yakın olsun, uzak olsun, bildiğim şer olsun, bilmediğim şer olsun. Allah'ım, kulum ve peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyleri senden ben de istiyorum. Kulum ve peygamberin hangi şerlerden sana sığınmışsa ben de o şerlerden sana sığınıyorum. Allah'ım, ben senden, cennete ve cennete götüren söz ve amelde beni muvaffak kılmanı istiyorum. Ateşten ve ateşe götüren bir illerden de sana sığmıyorum. Ve dahi benim hakkımda hükmettiğin her kaza ve kaderi hayırlı kılmanı senden diliyorum. 7.113 Resulullah'ın sığınma talep ettiği şeyler H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir adama namazdan ediyorsun diye sordu. Adam teşehhüdü et tahiyyatü Allahümme salgı Allahümme barik, okuyorum. Sonra Allah'tan cennet gidiyor ve cehennem ateşinden ona sırmıyorum. Ama vallahi ben, ne senin okuduğunu ne de Boğaz'ın okuduğunu bilmiyorum dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam adama, biz de senin okuduğun şeyler çerçevesinde okuyoruz buyurdu. 7114 Resulullah'ın sığınma talep ettiği şeyler, Elb-i İsmail elbeceli radıyallahu anh'ın anlattığına göre, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği zaman, Hazreti Ebu Bekir'in şöyle söylediğini işitmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benim şu makamımda ilk yıl ayağa kalktı. Böyle söyleyince Hazreti Ebu Bekir gözlerinin yaşını tutamayıf aladı. Sonra dedi ki, siz doğru olmanızı sıdkı tavsiye ederim. Çünkü sıdkı bir denen Allah'ın rızasına götüren en iyi ameline beraberiz. İkisi de cennettedir. Yalandan sakının. Çünkü o, hücre ile beraberdir ve ikisi de cehennemdedir. Allah'tan afiyet dileyin. Çünkü, kimseye çünkü, kimseye yakından sonra afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Birbirinizle haserleşmeyin. Birbirinizle aranızdaki iyi münasebetleri kesişmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeşler olun. 7.115 Resulullah'ın sığınma talep ettiği şeyler, bu Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kişinin yaptığı dualar içerisinde en hayırlısı şudur. Allahümme enni eserükel muafate fi ve ahireti ey Allah'ım! Senden dünya ve ahirette afiyet istiyorum. 7.116 Duaya kendinle başla. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Allah bize ve adın kardeşine rahmet eylesin. 7.117 İsm-i Azam, El-Kasım İbn-i Abdirrahman Allahu Anh demiştir ki, Allah'ın duada şefaat kılındığı takdirde, o duayı kabul ettiği İsm-i Azam'ı şu üç surededir. Bakara Al-i İmran ve Teha Ebu İmame Allahu Anh'tan yapılan bir rivayete. Bunun benzeri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan mersu olarak gelmiştir. 7.118 İsmi Azam H.Z.A.Y.A.V.A. anlatıyor. Resulullah ve Vesselam şöyle yalvardılar. Allah'ım Ben Senin pak Güzel Mübarek ve yüce nezdinde en sevimli olan Onunla dua edildiği takdirde hemen icabet ettiğin Onunla senden istenince hemen verdiğin Onunla rahmetin talep edilince rahmetini esirgemediğin, onunla kurtuluş talep edilince kurtuluş verdiğin isminle senden istiyorum. Hazreti Ayşe'nin belirttiğine göre, bir başka gün aleyhissalatu vesselamın, kendisine ey Ayşe kendisiyle dua edildiği takdirde icabet ettiği ismi, Allah'ın bana gösterdiğini sen biliyor musun diye sormuştu. Hazreti Aişe der ki, ben, ey Allah'ın Resulü, ''Annem babam sana feda olsun, onu bana da öğret.'' dedim. ''Ey Ayşe onu sana öğretmem uygun düşmez.'' buyurdu. Bu cevap üzerine ben de oradan uzaklaşıp bir müddette başıma oturdum. Sonra kalkıp başını öptüm ve ''Ey Allah'ın Resulü, onu bana öğret.'' diye ricada bulundum. O yine ''Onu sana öğretmem uygun olmaz. Ey Ayşe.'' Onunla senin dünyevi bir şey talep etmen uygunsuz olur, buyurdu. Hazreti Ayşe devamla der ki, Ben de kalkıp adres aldım. Sonra iki kat namaz kıldım. Sonra, Allah'ım, Sana Allah isminle dua ediyorum. Sana Rahman isminle dua ediyorum. Sana bir rahim isminle dua ediyorum. Sana bildiğim ve bilmediğim güzel isimlerinin hepsiyle dua ediyorum. Bana mağfiyet et. Rahmet eyle diye dua ettim. Ayşe devamla der ki, bu duan üzerine Resulullah ve Vesselam güldü ve, İsmi Azam, senin yaptığın şu duanın içinde geçti buyurdu. 7.119 İsmi Azam, H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular. Ki, Allah-u Hazretlerinin 99 ismi vardır. Yüzden bir eksik. O, tektir teki sever. Kim bu isimleri ezber derse cennete girer. Onlar şunlardır. Allah, el-Mahid, el-Samet, el-Evvel, el-Ahir, el-Zahir, el-Batın, el-Halık, el-Bari, el-Musavir, el-Milik, el-Hak, el-Selam, el-Mümin, el-Müheymin, el-Aziz, el-Cebbar, el-Mütekebir, el-Rahman, El Rahim, El Latif, El Habir, Es Semi, El Basır, El Alim, El Azim, El Bar, El Mütal, El Cenil, El Cemil, El Hayy, El Kayyum, El Kadir, El Kahir, El Aliyyü, El Hakim, El Karib, El Mucit, El Ganiyü, El Vehhab, El Becid, El Şekür, El Macit, El Vacit, El Vali, El Raşit, El Afru, El Asür, El Halim, El Kerim, Et Tevap, Er Labd, El Mecid, El Meliyu, El Şehit, El Mübin, El Bülhan, Er Raif, El Rahim, El Müdüyü, El Muid, El Bayis, El Varis, El Kaviyu, El Şedidu, El Daru, El Naslu, El Baki, El Vaki, El Avut, El-Rafi, er El-Kabıt, el muzu El-Muzlu, el El-Müzillü, El-Muksıt, El-Rezzak, Zülküve, El-Metin, El-Kain, El-Dain, El-Hafız, El-Vekil, El-Fatır, Es-Sami, el, el, el, el, el, el, es el Mute, El-Muhi, El-Nimit, El-Mani, El-Cami, El-Hadi, El-Kası, El-Ebet, El-Alim, Es-Sadık, El-Nür. Elkadim, el taml El-Taml. El-Kadim. El-Vitru. El-Ahadu. Es-Samedu. El-Evdilem-Yeritmeylem-Yületvelem-Yekün-Lihuk-Ühüven-Ahad. Zuhri der ki, bana birçok ilim ehlinden ulaştığına göre, bu Esma-ı okunmasına la i̇lahe illallahu vahdehuk la Le-hül-Ülkü ve le hül handu yedihî hayr şeyin ala kadir la i̇lahe illallahu. Leyhul Esmaul Hüsna diye başlanmalıdır. 7.120 Babanın duası. Ümru Hakim bin Türeta el Huzayiye adıyla Allahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve selam şöyle. Buyurdular. Babanın duası perde ideler kabul makamına ulaşır. 7121. Sabah ve akşam yapılacak dualar. Resulullah aleyhissallatu ve selamın hadimi bu selam anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdular. Akşam ve sabaha erdiği vakit, Raditu Billahi ben ve bir İslami dinen ve bir Muhammed'in neviyen Rabb olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed'den razıyım diyen bir Müslüman veya insan veya köle yoktur ki, o kimseyi kıyamet günü razı ve memnun etmek Allah üzerine bir hak olmasın. 722. Yatağa girince yapılacak dua. Abdullah İbn-i Mesud allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam. Yatağına girince, sağ elini yananın altına koyar sonra şu duayı okurdu. Allahümme. Kın azabı ke yayını tebasu. Ev ibadike Allah'ım. Kullarını yeniden dirilttin veya topladığın gün beni azabından koru. 7.123 Evden çıkınca yapılacak dua. Ebu Hurer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam evinden çıktığı vakit şu duayı okurdu. Bismillahirrahmanirrahim ve ile kuvvete ilm billah. Etrikla Allah. Allah'ın ismiyle dünya ve ukba işlerine güç kuvvet Allah'tandır. Dayanağım Allah'tır. 7124. Evden çıkınca yapılacak dua. He, Ebu Hurayra er, diye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Kişi evinin veya apartmanın kapısından çıkınca, adama müekel nezaretçi iki meleği vardır. Adam, Bismillah deyince onlar, doğruya irşat edildin derler. La have ve la kuvvete illa billah deyince, melekler, korundun, derler. Adam, tevkâtü allah deyince onlar, işin sana bedel görüldü derler. Resulullah aleyhissalatu selam devamlı dedi ki, Sonra adamın iki karını yani onu günaha sürüklemek isteyen misre cinni iki şeytana onu karşılarlar. Melekler o şeytanlara, hidayete erdirilen, işi Allah tarafından görülen ve muhafaza altına alınan bir kimseden ne istiyorsunuz derler. 7.125 Salih Rüya, Ebu Said İl-Hudri Radiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, Müslüman kişinin salih rüyası, Peygamberliğin 700'den diridir. 7126. Salih Rüya. Ümükül El Kabiye adı Allahu Anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Peygamberlik gitti fakat mübeşşirat muminin göreceği güzel rüyalar bakidir. 7127. Salih Rüya. Ebu Sa'id ebu Abbas adı Anh'ın anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Beni rüyasında görmüştü, mutlaka beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime gidemez. 7128 Salih Rüya Ebu Cüheyse Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim beni rüyasında görürse, o uyanıkken beni görmüş gibidir. Çünkü şüphesiz, şeytan benim suretime girmeye muktedir değildir. 7129 Salih Rüya Ebu Hurer'e Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Rüya üç kısımdır. Biri Allah'tan bir müjdedir. Biri nefsin konuşmasıdır. Biri de şeytanın korkutmasıdır. Biriniz hoşuna giden bir rüya görecek olursa, Dilerse onu anlatsın. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey görürse onu kimseye anlatmasın. Kalkıp namaz kılsın. 7.130 Salih Rüya Ars İbn-i Allah'u radıyallahu anh, anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, Rüya üç kısımdır. Bir kısmı, Ademoğlu ölmek için şeytandan olan korkulardır. Bir kısmı, Kişinin uyanıkken kafasını meşgul ettiği şeylerdendir. Bunları uykusunda görür. Bir kısım rüyalar da var ki, Onlar peygamberliğin 46 yüzünden birini teşkil eder. Ravi Müslim İbn-i Mişken der ki, Abdü'l-Mani Kerıme radıyallahu An Sen bu hadisi Resulullah Aleyhissalatu ve Selamdan bizzat işittin mi dedim. Alf iki sefer tekrarla, Evet. Ben bunu Resulullah Aleyhissalatu ve Selamdan işittim. Ben bunu Resulullah Aleyhissalatu ve Selamdan işittim dedi. 7131 Taşlanılmayan rüya görülünce Hz. Ebû Hüreyre radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görünce uzandığı zaman diğer yanına dönsün. Üç sefer soluna tükürsün. Allah'tan o rüyanın hayrını talep edip, şerrinden Allah'a sığınsın. 7.132 Hoşlanılmayan rüya görülünce, H.Z. Ebu Hurer'e Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam gelip, rüyanda başımın vurulduğunu, Koparıldığını sonra da yerde yuvalandığını gördüm dedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Şeytan birinize rüyasında gelir. O da bundan korkar. Sabah olunca gidip bunu halka anlatır. 7133 Rüyene'ye dayanılarak yorumlanmalı. H.Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki. Rüyada gördüğünüz şeylerin isimlerini, o rüyayı da esas alın. Keza gördüklerinizin künyelerini veya kenaye manalarını da dikkate alın. Rüya. İlk yorumcuya göre bu gelir. Öyleyse rastgele kimselere anlatmayın 7134. Rüya neye dayanılarak yorumlanmalı? Ümmül Allahu Rabiallahu Anha'dan rivayet edildiğine göre. Kendisi bir gün. Ey Allah'ın Resulü. Rüya'mda sanki sizin uzunlarınızdan birinin evimde olduğunu gördüm." demiş. Aleyhissalatu vesselam da "Hayır görmüştün. Kızım Fatıma bir oğlan çocuğu dünyaya getirir. Sen onu emzirirsin." buyururlar. Gerçekten de Hazreti Fatıma da Allahu anha bir müddet sonra Hazreti Hüseyin veya Hasan da diye Allahu anha doğurdu. Ümmi Farika da kendi bebeği kutsamın sütüyle onu emzirdi. Ümmi Farık'ın sözüne devamla dedi ki bir gün ben onu Aleyhissalatu vesselam'ın yanına getirin, kucağına koydum. Çocuk Resulullah'ın kucağına işedi. Ben de çocuğun omzuna vurdum. Resulullah Aleyhissalatu vesselam müdahale ederek "Oğlumun canım yaktım. Allah sana rahmet, mağfiret etsin." buyurdular. 7135. Rüya neye dayanılarak yorumlanmalı? Talha İbn Ubeydillah radıyallahu anh anlatıyor. Beli kabilesinden iki kişi aleyhissalatu vesselamın yanına geldiler. İkisi beraber Müslüman olmuştu. Biri gayretli önüyle diğerinden fazlaydı. Bu gayretli olanı, bir razıya istirak etti ve şehit oldu. Öbürü, ondan sonra bir yıl daha yaşadı. Sonra o da öldü. Talha devamlı der ki, Ben rüyamda gördüm ki, ben cennetin kapısının yanındayım. Bir de baktım ki yanımda o zat var. Cennetten. Biri çıktı ve o iki kişiden sonradan ölene cennete girmesi için izin verdi. Aynı vazifeli zat. Bir müddet sonra yine çıktı. Şehit olana da içeri girme izni verdi. Sonra. Adam benim için geri geldi ve. Sen dön. Senin cennete girme vaktin henüz gelmedi dedi. Sabah olunca Talha bu rüyayı halka anlattı. Herkes bu rüyada şehit olan zatın sonradan cennete girmesine şaştı. Bu, Resulullah'a kadar ulaştı. Rüyayı ona anlattılar. Dinledikten sonra aleyhissalatu vesselam. Burada şaşacak ne var buyurdular. Halk! Ey Allah'ın Resulü! Bu zat din için çalışmada öbüründen daha gayretli idi ve şehit. De oldu. Ama cennete öbür ondan evvel girdi dediler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatu Vesselam, belki ise ondan sonra bir yıl hayatta kalmadı mı? dedi. Evet dediler. Aleyhissalatu Vesselam. Ve o Ramazan idrak edip oruç tutmadı mı? Bir yıl boyu şu, şu kadar namaz kılmadı mı halk yine? Evet deyince. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Şu halde ikisinin arasında bulunan mesafe gök ile yer arasındaki mesafeden fazladır buyurdular. 7.136 La ilahe illallah diyene dokunulmaz. Ev er İbn-i Ebi Es er Huzeyfe er radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah aleyhisselatu ve selamın yanında oturuyorduk. O bize bir kısım kıssalar anlatarak vazu nasihat ediyordu. Derken bir adam gelerek, Gizli bir şeyler söyledi. Resulullah, Bunu götürüp öldürün emretti. Adam geri dönünce, Resulullah onu çağırdı ve, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet eder misin diye sordu. Adam evet, deyince, gidin, bu adamı serbest bırakın. Zira ben, insanlarla onlarla ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu dediler mi? Bana onların kanları ve malları haram olur buyurdu. 7137 La ilahe illallah diyene dokunulmaz. İmran İbni Hüseyin Allahu an anlatıyor. Nafi İbni Ezra ve arkadaşları geldiler ve bana. Ey İmran helak oldun dinden çıktın dediler. İmran. Hayır. İmran helak olmadı dinden çıkmadı dedi. Onlar ısrarla. Evet evet helak oldun dediler. İmran. Beni helak eden şey nedir dedi. Onlar. Allah Teala Hazretleri. Fitne olmasın. Dinin tamamı Allah için olsun diye onlarla savaşın buyuruyor dediler. İmran. Evet biz onlarla savaştık ve hatta onları sürdük. Dinin tamamı Allah içindi. Dilerseniz ben size Resulullah aleyhissalatü vesselamdan işittiğim bir hadisi rivayet edeyim dedi. Onlar. Onu Resulullah aleyhissalatü vesselamdan sen işittin dediler. İmran. Evet. Ben gördüm ki Resulullah, müşriklere karşı Müslümanlardan müteşekkil bir ordu gönderdi. Askerler müşriklerle karşılaşınca, aralarında çok şiddetli bir savaş oldu. Müşrikler mağlup olup sırtlarını Müslümanlara verdiler, saf dışı oldular. Sonra benim yakınlarımdan bir adam müşriklerden birinin mızrakla saldırdı. Adamın üzerine yürüyünce, müşrik eşhedü la ilahe illallah Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Ben Müslümanım dedi. Fakat Müslüman asker ona zırağını saplayıp adamı öldürdü. Adam Resulullah ve Vesselam'ın yanına gelip, Ey Allah'ın Resulü! Helak! Oldum! Yani büyük bir günah işledi dedi. ve Vesselam bir iki sefer. Ne yaptın diye sordu. Adam yaptığını olduğu gibi anlattı. Resulullah ve Vesselam adama, ''Kalbini yarıp içinde ne olup olmadığına bakmalı değil miydin?'' dedi. Adam, ''Ey Allah'ın Resulü! Eğer kalbini yarsaydım içindekini bilebilir miydim?'' diye sordu. ''Aleyhisselatü Vesselam, sen adamın hem sözünü kabul etmiyorsun hem de kalbindekini bilmiyorsun olur mu böyle şey?'' dedi. İmran sözlerine devam etti. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, adam hakkında bir şey söylemedi. Adam da az bir zaman yaşadı. Nihayet öldü. Biz onu defnettik. Ertesi gün adamın cesedi yer üstünde görüldü. Halk, belki de bir düşman, kabrini geçip kötülük için çıkarmıştır, dedi. Tekrar onu defnettik. Gençlerimize mezarı başında nöbet tutmalarını söyledik. Buna rağmen cesedi tekrar mezardan dışarı atıldı. Bekleyen gençlerimiz uyumuş olabilirler diye düşündük. Bir kere daha onu defnettik. Bu sefer mezarını kendimiz bekledik. Ertesi gün yine cesedi birden dışarı atıldı. Bunun üzerine adamın cesedini dağlar arasında bir geçide attık. Hadise Bir başka rivayette İmran İbn-i tarafından biraz farklı şöyle anlatılmıştır. Resulullah ve Vesselam bizi bir seriye göndermişti. Sonra savaşın bitiminde Müslümanlardan biri Müşriklerden birine saldırdı. Hadisi yukarıdaki gibi anlattı. Şu ilave de bulundu. Toprak onun cesedini dışarı attı. Biz durumu Resulullah'a haber verdik. Aleyhisselatu vesselam. Bu toprak, ondan daha, şerif insanları da kabul eder. Fakat Allah Teala Hazretleri, size ilahe illallah keramının hürmetinin büyüklüğünü ders vermek istedi. 7138 Müminin kanı malı haramdır. Hem bu sayede İbrahim Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam veda açıkçı sırasında buyurdular ki: Bilesiniz, günlerin en ziyade haram olanları şu günlerinizdir. Bilesiniz, ayların en haramı da şu ayınızdır. Bilesiniz, beldelerin en haramı da şu beldenizdir. Bilesiniz, kanlarınız, mallarınız birbirinize şu ayda. Şu belde de şu gününüzün haramlığı gibi haramdır. Acaba tebliğ ettin mi halk? Evet dediler. Resulullah. Ey Allah'ım şahit o buyurdu. 7139. Müminin kanı malı haramdır. Abdullah İbni Amr adıyla an anlatıyor. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselamı. Kabe'yi tavaf ederken gördüm. Şöyle diyordu. Sen ne temizsin. Kokunda ne güzel. Sen ne yücesin, senin hürmetin ne büyük. Muhammed'in nefsini elinde tutan zat Zülcelal'e emin olsun. Müminin Allah katındaki hürmeti, senin hürmetinden daha büyüktür. Müminin malının, kanının hürmeti de böyledir. Biz mümin hakkında sadece hüsn-i zanda bulunuruz. 7.140 Müminin kanı malı haramdır. Südâle İbni Ubeyd anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Gerçek mümin, halkın, kendisinden malı ve canı hususunda emin olduğu kimsedir. Hakiki muhacirde hata ve günahlardan hicret terk eden kimsedir. 7141, yağma yasaktır. Sâlebe Mûn-Hakem Dadı'ya Allah'u An anlatıyor. Bir gazvede düşmanın koyun sürüsüne rastlamıştık. Hemen yağmaladık ve tencereleri kurduk. Resulullah ve Vesselam tencerelerimizin yanından geçti ve onları gördü. Kaldırmamızı emretti. Derhal hepsini devirdik. Sonra, yağma helal değildir buyurdu. 7.142 Müslümana sürmek fısktır. Ebu Hurere ve İbn-i Ebi Vakkas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Müslümana sebetmek sürmek fısktır. Öldürmek de küfürdür. 7.143 Birbirinizi benden sonra öldürmeyin. Suna bir el Ahmesir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Sürullah aleyhissallatu ve buyurdular ki: Bilirsiniz, havlu kesere ilk geleniniz ben olacağım. De ben diğer ümmetlere karşı tokluğunuzla övüceğim. Benden sonra birbirinizi öldürmeyin. 7144 Müslümanlar Allah'ın zimmetinde garantisindedir. Ebu Bekrüssüdduk radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Sürullah aleyhissallatu ve buyurdular ki: Sabah namazını kim kılarsa o Allah'ın zimmetindedir. Allah'ın bu garantisini ihlal etmeyin. Kim onu öldürürse Allah yüz üstü cehenneme atıncaya kadar öldürenin peşini bırakmaz. 7.145 Müslümanlar Allah'ın zimmetinde garantisindedir. Semre İbn Cündeb'e de Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem buyurdular ki: Kim sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. 7.146 Müslümanlar Allah'ın zimnetinde garantisindedir. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Mümin, Allah katında. Bir kısım meleklerden daha kıymetlidir. 7.147 Asabiyet Hüselin'in babası Vasile İbn-i Eskar radıyallahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Kişinin kavmini sevmesi, Merdu olan asabiye midir? Hayır buyurdular. Asabiye, kişinin zulümde kavmine yardımcı olmasıdır. 7148 Sevadul Azam Ekseriyet H.Z.N.S. radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Ümmetin zalalet batıl üzerinde toplanmaz. Öyleyse bir ihtilaf görünce, Size çoğunluğu iltizam etmenizi tavsiye ederim. 7149 Sevadul Azam Ekseriyet H.Z. Muaz İbni Cebel Radıyallahu An anlatıyor. Bir gün, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bir namaz kılmış ve namazı çok uzatmıştı. Namazdan çıkınca biz, Ey Allah'ın Resulü! Bugün namazı çok uzattınız dedik. Şu açıklamayı yaptılar. Ben bugün bir mitre korku namazı kıldım. Ben namazda aziz ve celil olan Allah'tan ümmetim için üç şey talep ettim. Allah bunlardan ikisini verdi. Birini vermedi. Ben Allah'tan ümmetime, kendileri dışında bir düşman musallat etmemesini talep ettim. Bu talebimi kabul etti. Allah'tan ümmetime eski ümmetler gibi toptan suda boğarak helak etmemesini talep ettim. Allah bunu da kabul etti. Allah'tan ümmetimin kendi aralarında savaşmamalarını talep ettim. Allah bunu reddetti. 7.150 Sevadul Azam Esseriyet Ebu İmam Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Selam buyurdular ki, Benden sonra ümmetim içerisinde fitneler olacak. O fitnelerde, Kişi mümin olarak sabahlar, Kâfır olarak akşamlar, Allah'ın ilimle ihya ettikleri hariç, 7.151 Fitnede tesebbüt dikkatli, Tabırlı olma Muhammed İbni Mesleme adıyla Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki sırası muhakkak ki bir fitne, bir ayrılık ve bir ihtilaf olacak. Bu durum gelince Urhuda kılıncına git. Kırılıncaya kadar onu taşa çal. Sonra evinde otur. Hatta sana günahkar bir el veya ölüm gelinceye kadar evinden çıkma. Nitekim haber verilen bu fitne çıktı ve ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediğini yaptım. 7.152 İki Müslüman birbirine kılıç şekerse, Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir keresinde, iki Müslüman birbirlerine kılıç şekerlerse katilde maktul ve cehennemdedir buyurmuşlardı. Orada bulunanlar, Ey Allah'ın Resulü! Katili anladık. Cehennemdedir. Ya Maktul'ün suçu ne? Çünkü, O da kardeşini öldürmek istemişti buyurdular. 7153 İki Müslüman bir dirine kılıç çekerse, Ebu Ümame Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Mertebe itibariyle insanların kıyamet günü Allah indinde en kötüsü, Ahiretinin, Başkasının dünyası için helak eden kuldur. 7154. Fitnede dili tutmak. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Fitneden kaçının. Çünkü o esnada değil. Tesir bakımından kılıç darbesi gibidir. 7155. Fitnede dili tutmak. Ebu Hurer'e radıyallahu an. anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Şurası muhakkak ki, kişi, bazen Allah'ın gazabına sebep olan bir kelam eder. Kendisi o sözde bir mahzur görmez. Ama o söz sebebiyle, cehennem ateşinin yetmiş yıllık dibine iner, 7156. Fitnede dili tutmak, Ebu Şaşa Rahimullah'ın anlattığına göre, i̇bn Ömer radıyallahu anhümaya, bir ümeranın yanlarına gelir, bir çeşit konuşuruz. Yanlarından çıkınca da bir başka çeşit konuşuruz denilmişti. Onlara biz bunu. Resulullah Sürullah Aleyhissalatu ve Selam zamanında münafıklık addederdik dedi. 7157 İslam garib başladı. H Z N an anlatıyor. Resulullah Sürullah Aleyhissalatu ve Selam buyurdular ki. Şurası muhakkak ki İslam garib işine rastlanmadık bir şekilde başladı. Tekrar garibliğe avdet edecek. Garib bile ne mutlu. 7158 Fitneden kimler salim olabilir? H.Z. Ömer Allahu anh'ın anlattığına göre bir gün Resulullah ve vesselamın masjidine gitmiştir. Orada Hazreti Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ı ve vesselamın kablinin dibinde oturmuş ağlar bulmuş ve niçin ağlıyorsun diye sormuştur. Hazreti Muaz Resulullah aleyhissalatu ve selam'dan işitmiş olduğum bir hadis sebebiyle demiş ve Resulullah aleyhissalatu ve selam'ın hadisini okumuştur. Şurası muhakkak ki riyanın azı dahi şirktir. Kim Allah'ın velisine düşmanlık yaparsa şüphesiz Allah ile savaşmaya çıkmış olur. Allah itaatkar, takva sahibi ve halktan uzak duran öyle kendi halinde kollarını gerçekten sever ki. Onlar görünmedikleri zaman aranmazlar ehemmiyet verilmedikleri için. Yoklukları kimsenin dikkatini çekmez. Hazır bulundukları zamanda meclislere, ciddi meşguliyetlere çağırılmazlar. Tanınmazlar. Kalpleri pırıl pırıl hidayet kan dinleridir. Onları hiçbir şey şerke şüpheye atamaz. Her müfkül meselenin, ağır belanın altından kalkarlar. 7159, fitneden kimler salim olabilir? Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, İnsanlar, içerisinde bir tane iyisini bulamayacağın yüzdevelik bir sürü gibidirler. 7.160 Ümmetlerin ayrılması, Ars İbn Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Yahudiler yetmiş bir fırkaya bölündüler. Onlardan sadece bir fırka cennetliktir. Yetmiş fırka cehennemliktir. Hristiyanlar ise yetmiş iki fırkaya bölündüler. Bunlardan da yetmiş bir fırka cehennemliktir. Sadece biri cennetliktir. Muhammed'in nefsi elinde olan zat-ı Zülcelal'e emin olsun. Benim ümmetim yetmiş üç fırkaya bölünecek. Bunlardan biri cennetlik. Yetmiş iki cehennemliktir. Ey Allah'ın Resulü! Ceymetlikler kimlerdir? diye sorulmuştu. Onlar cemaattir buyurdular. 7161 ümmetlerin ayrılması. H Z N Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, muhakkak ki İsrail oğulları 71 fırkaya bölündü. Ümmetin de 72 fırkaya ayrılacak. Biri hariç hepsi ateştedir. O hariç olan cemaattir. 7162 Ümmetlerin Ayrılması, Ebu adı Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, Sizler, kendinizden önce gelen ümmetlerin sünnetine kulacı kulacına, arşını arşınına ve karışı karışına muhakkak tıpa tıpa uyacaksınız. Hatta onlar, daracık bir keler deliğine girseler oraya siz de gireceksiniz. Oradakiler, ey Allah'ın Resulü, onlar Yahudiler ve Hristiyanlar mı diye sordular. Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar değilse kimler olur buyurdular. 7163 Kadın Fitnesi Ebu Said Allahu. An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Her sabah mutlaka iki melek nida eder. Kadından vay erkeğin haline ve erkekten vay kadının haline 7164 Kadın Fitnesi H.Z. Ayşe Rab'i Allah'u An'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam mescidde otururken Müzeyre kabilesinden bir kadın girdi. Çok süsüydü. Ziynetleriyle mescidin içinde bile tek çalımlı yürüyordu. Bunun üzerine ve Vesselam Ey insanlar! Kadınlarınızı mescidde süsler takınmaktan ve çalımlı yürümekten men edin. Zira İsrail oğulları kadınlara zine takınıp Mescid'de çalımı yürüyünceye kadar lanetlenmediler buyurdular. 7165 Emdin Maruf Embusa itibarıyla Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bir gün "Hiçbiriniz kendisini tahkir etmesin." buyurmuştu. Yanındakiler "Ey Allah'ın Resulü, bizden biri Mevsim'i nasıl tahkir eder?" diye sordular. Bir kimse öyle bir şey görün ki Onunla ilgili bir şey söylemesi Allah'ın onun üzerindeki hakkıdır. Fakat o, bu hususta konuşmaz. Yani, insanlardan çekinip konuşmamakla nefsini tahkid etmiş. Alçaltmış olur. Allah-u Teala Hazretleri kıyamet günü. Ona, şu şu mesele niye üzerine düşen sözü söylemenin diye hesaba çeker. Adam, konuşmanın hal korkusu engelledi der. Allah-u da, sen insanlardan değil, önce benden korkmalıydın der. 7166, Emir bil Maruf, H.Z. Cabir-i Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ın yanına Habeşistan muhacirleri dönünce, onlara, Habeşistan yarında gördüğünüz farklı şeylerden bana, anlatmaz mısınız buyurdular. Onlardan bir grup genç. Elbette. ''Ey Allah'ım Resulü'' dediler ve anlatmaya başladılar. Bir gün biz otururken, onların yaşlı rahibelerinden biri, başının üstünde bir su küpü olduğu halde yanımızdan geçti. Onlardan bir gence rastladı. Genç elinin birini rahibenin omuzları arasına koyup onu itti. Kadın dizlerinin üzerine düştü ve küpü kırıldı. Kadın yerden kalkınca, gence yöneldi ve ''Ey zalim! Allah kültüyü kurup, Evvelin ve ahimini toplayıp hesaba çektiği, el ve ayakların lisan'a gelip yaptıklarını anlattıkları o kıyamet gününde sen bana yaptığın zulmün ne demek olduğunu bileceksin. Yarın Allah'ın huzurunda benim halimle, kendi halinin ne olduğunu göreceksin dedi. Ravi der ki, Resulullah bu anlatılanları dinledikten sonra, rahibe doğru söylemiş, rahibe doğru söylemiş, Allah, Zayıfların intikamını gültüllerden almayan yedi ümmeti nasıl takdir edip günahlarından arındırır buyurdu. 767. Emir İbn Maruf, Ebu Umaer abiyyallahu an anlatıyor. Resulullah hacık esnasında birinci cemre'nin yanında iken yanına bir adam gelerek, ey Allahım resulü, hangi cihat getirdi dedi. Aleyhissalatu ve selam adam'a cevap vermedi. Adam ikinci cemre'de görünce tekrar aynı şeyi sordu. Resulullah yine söküt buyurdular. Akabe taşlamasını yapınca, dineğini binmek üzere, ayağını özenyeye koyunca, soru sahibi nerededir dedi. Adam da, işte benim ey Allah'ın Resulü dedi. ve vesselam, en etal cihat zalim sultana karşı hakkı söylemektir buyurdular. 7168 Kendinize düşeme. Bakın, H. Z. Enes İbn-i -al Malik Allahu an anlatıyor. Bir gün ey Allah'ın Resulü, emir-i maruf nehi-i an'in ne zaman terk etmeliyiz diye sorulmuştu. Aleyhissalatu vesselam şu cevabı verdi. Aranızda, sizden önceki milletlerde zuhur etmiş olan şeyler zuhura başladığı vakit, biz, bizden önceki ümmetlerde ne zuhur etmişti diye sorduk. Hükümdarlık küçüklerinizin elinde olduğu, furhuş her çeşit çirkin ve kirli işler büyüklerinizle işlendiği, ilimde rezillerinizin eline geçtiği vakit buyurdular. Ravi Zeyd İbni Yahya der ki, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın ilimde rezillerinizin eline geçtiği vakit sözünün manasının açıklanması, ilim, fasıkların haramı alenen işleyen, farzları alenen terk eden eline geçmesi demektir. 7169. Kendinize düşene bakın. Ve bu sayı itiradı Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Allah Teala Hazretleri, Kıyamet günü kulu mutlaka hesaba çeker. Hatta şunu da söyler: Münkedi gördüğün zaman onu takdir etme ramani olan şeye Eğer Allah Teala Hazretleri kulak hüdretini söylemeyi telkin ederse kul şöyle der. Ey Rabbim. Ben senin rahmetini umdum ve insanlardan korktum ve dinin ve edettiğim müdahaleyi bu sebeple terk ettim. 7170. Kendinize düşene bakın. İbn Ömer Radiyallahu anhu anlatıyor. Bir gün Resulullah Aleyhissalatu vesselam yanımıza gelip şöyle buyurdular. Ey muacirler, beş şey vardır. Onlarla mütihan olacağınız zaman artık cemiyette hiçbir hayır kalmamıştır. Onların siz hayatta iken Zuhurumdan Allah'a sığınırım. Bu beş şey şunlardır. L. Zina. Bir millette zina ortaya çıkar ve adeni işlenecek bir hale gelirse, mutlaka o millette tam hastalığı yaygınlaşır ve onlardan önce gelip geçmiş milletlerde görülmeyen hastalıklar yayılır. İki ölçü tartıda hile. Ölçü ve tatıyı eksik yapan her millet mutlaka kıtlık. Geçim sıkıntısı ve sultanın zulmüne uğrar. Üç lekat vermemek. Hangi millet mallarının zekatını vermezse mutlaka gökten yağmur kesilir. Hayvanlar da olmasaydı tek damla yağmur düşmezdi. 4- Ahlin bozulması Hangi millet Allah ve Resulünün ahlini yani düşmanla yaptığı anlaşmayı bozarsa, Allah Teala Hazretleri o millete, kendilerinden olmayan bir düşmanı musallat eder ve ellerindeki servetlerin bir kısmını onlar alır. 5- Kitabullah'la hükmetmeyi terk Hangi milletin İmamları Kitabullah ile Amir'i terk ederek Allah'ın indirdiği hükümlerden işlerine gelenleri seçerlerse, Allah onları kendi aralarında savaştırır. 7171 Kendinize düşene bakın. Bera İbni Aziz Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bir defasında, Onlara Allah lanet eder ve lanet edenler de onlara lanet eder buyurdu ve arkasından lanet edenler ibaresiyle yerde yürüyen hayvanların kasteliliğini açıkladı. 7172 Kendinize düşene bakın. Serban Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, Ömrü sadece yapılan iyilik arttırır. Kaderi de sadece dua geri çevirir. Şurası muhakkak ki, Kişi, işlediği günah sebebiyle rızkından mahrum edilir. 7173 Belaya sabır. Ebu Said Hüdri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam hasta yatmaktayken yanına girdim. Elimi üzerine koydum. Hararetini. Yorganın üstünden elimin altında hissettim. Ey Allah'ın Resulü! Hararetiniz çok fazla dedim. Biz peygamberler böyleyiz. Belalar bize katmerli gelir. Buna mukabil ücretleri de katmerli verilir buyurdular. Ey Allah'ın Resulü! Hangi insanlar en çok bere çekerler dedim. Peygamberler buyurdular. Ey Allah'ın Resulü! Sonra kimler dedim. Sonra salihler. Buyurdular ve açıkladılar. Onlardan biri fakirliğe öylesine müptela olur ki, kendini örten abadan başka bir şey bulamaz. Onlar, sizin boylukla sevindiğiniz gibi fakirlikle sevinirler. 7174. Bellayat sabır. Hz Z N Allahu an anlatıyor. Uhud savaşı gününde Resulullah aleyhissalatu ve selamın bir dişi kırıldı ve başından yaralandı. Kan yüzüne akmaya başladı. Yüzündeki kanı hem siliyor hem de. Kendilerini Allah'a çağıran Peygamberlerinin yüzünü kana boyayan bir kavim nasıl ıslah olur diyordu. Allah-u Hazretleri sanki bu sözleri tevekküle uygun bulmayarak ayeti imza buyurdu. Kullarımın tedbir ve idaresinden senin elinde bir şey yoktur ve sen onların imkalarından mesul değilsin. Allah dilerse onlara tele nasip eder. Dilerse zalim oldukları için onlara azap eder. Al-i İmran 128-7175 Belaya Sabır H.Z.N.S. Allahu An anlatıyor. Bir gün Hazreti Cebril Aleyhisselam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. O sırada Resulullah üzgün vaziyette oturuyordu. Sebebi ise mekkelilerden biri vurup yaralamıştı. Mübarek vücutları. Kana boyanmıştı. Hazreti Cebrail. Neyin var, niye üzgünsün diye sordu. Aleyhisselatü Vesselam. Şunlar bana yaptıklarını yaptılar dedi. Cebril. Diler misin sana bir mucize göstereyim dedi. Resulullah, evet bana bir mucize gösterin buyurdu. Derken Cebrail aleyhisselam, bulundukları vadinin gerisindeki bir ağacı gösterdi. Şu ağacı çağır dedi. O da hemen çağırdı. Ağaç yürüyerek geldi önünde durdu. Cebrail aleyhisselam, ona söyle geri gitsin dedi. Aleyhisselatu vesselam ağaca, geri dön dedi. O da döndü. Eski yerine vardı. Bunu gören Resulullah Aleyhissalatu Vesselam, üzüntümün daim olması için bu bana yeter buyurdu. 7176 Belayat Sabır Übey İbn-i Allahu Anh'ın anlattığına göre, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Miraç çok hoş bir koku hissetti. Ey Cevril bu güzel koku nedir diye sordu. O da anlattı. Bu maşı daha berber kadının, İki oğlunun ve kocasının kabirlerinin kokusudur. Bunların hikayesi şöyledir. Hızır Aleyhisselam, beni İsrail'in ileri gelenlerinden biriydi. Onun yol yüzergahında manastırda oturan bir rahim vardı. Hızır oradan geçtikçe rahim önüne çıkar. İslam'ı öğretti. Hızır Bülva erince babası onu bir kadınla evlendirdi. Hızır İslam hanımına öğretti ve bunu kimseye haber vermemesi hususunda söz aldı. Kendisi kadınlara yaklaşmazdı. Bu sebeple bir müddet sonra kadını boşadı. Aradan zaman geçince babası, Hızır'ı bir başka kadınla evlendirdi. Hızır ona da İslam'ı öğretti ve kimseye söylememesi için söz aldı. Bu sırrı o iki kadından biri tuttu. Diğeri inşa etti. Böylece onun İslam'ı yaydığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Hızır oradan kaçtı. Deniz ortasında bir adaya geldi. Odun kesmek için iki kişi oraya geldi ve onu gördüler. Bunlardan biri Hızır'ı gördüğünü gizledi. Diğeri inşa etti ve ben Hızır'ı gördüm dedi. Ona seninle beraber onu başka kim gördü denildi. O falan kimse dedi. Ona sorulu ise de gördüğünü söylemedi. Onların dininde yalan söyleyen öldürülürdü. Zamanla bu sır tutan adam öbür sır tutan kadınla evlendi. Bu kadın Firavun'un kızının başını tararken tarak elinden düştü. Kadıncağız. Firavun helak olsun dedi. Kız bunu babasına haber verdi. Kadının kocasından başka ikide oğlu vardı. Firavun. Onları da çağırdı. Bunları dinlerinden çevirmek için Firavun ısrar etti. Onlar direndiler. O zaman Firavun. Öyleyse sizi öldüreceğim dedi. Karı koca. Bu. ''Tarafınızdan bize bir ihsan olur.'' diye merdane cevap verdiler ve ''Madem öldüreceksin hiç olsun bizi bir kabre koy.'' dediler. O da öyle yaptı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Miraçık'ta iken güzel bir koku duydu. Cibril Aleyhisselam'a bunu sordu. O da bu hadiseyi anlattı. 7177 Belaya Sabır Ebu Derdar Allah'u an anlatıyor. Adilim aleyhisselatu ve selam bana şu vasiyette bulundu. Hiçbir şey Allah'a ortak kılma. Hatta parça edilsen. Ateşlerde yakılsan da. Bile bile hiçbir namazını terk etme. Kim namazı bile bile terk ederse ondan Allah'ın zinneti garantisi kalkar. İçki içme. Çünkü o, bütün kötülüklerin anahtarıdır. 7178 Fitne sebebiyle zamanın Fenalaşması H. Z. Muaviye radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam buyurdular ki, Dünyanın bela ve fitneden başka hiçbir şey kalmadı. 7179. Fitne sebebiyle zamanın senalaşması. H. Z. Ebu Hurer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam buyurdular ki, İnsanlar öyle aldatıcı yıllar görecek ki, O yıllarda yalancılar tasdik doğru söyleyenler teklif edilecekler. Keza o yıllarda haine itimat edilecek. Emin kimseye de hainsin denecek. O zaman Ruvaidu da adam amme içinde söz sahibi olacak. Ruvaidu da kimdir diye sorulmuştu. Amme işlerinde söz sahibi olan değersiz adam diye cevap verdi. 7180 fitne sebebiyle zamanın senalaşması T Z ve bu hurelere rızallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu ve Selam buyurdular ki, İyi hurmalar adilerinden ayıklandığı gibi siz de ayıklanacaksınız. İyileriniz gidecek. Kötüleriniz kalacak. O devirde kötülerin içinde kalmaktansa elinizden gelirse hemen ölün ölün ve hayırlı olanı tercih edin. 7181 Fitne Sebebiyle Zamanın Fenalaşması H.Z. Enes İbni Malik Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki İslam yaşama işi gittikçe zorlaşacak. Dünyada gerçek Müslümanlara gittikçe sırt çevirecek. İnsanların da cimriliği artacak. Kıyamet ancak şeytanların tepesine kopacak. Mehdi Hazreti İsa'dan başkası değildir. 7182 Kıyamet alametleri. Hz. Ebubekir'e de Allahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Fırat Nehri, altından bir de ortaya çıkarmadıkça kıyamet kopmayacaktır. İnsanlar o altın sebebiyle öldürülecek. Öyle ki on insandan dokuz öldürülecektir. 7183 Kıyamet Alametleri, H.Z. Ebu -H Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Mal dolup taşmadıkça, Fitneler zulüm etmedikçe ve her de haksız. Sebepsiz öldürmeler artmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Orada bulunanlar, her de nedir? Ey Allah'ın Resulü dediler. Aleyhissalatu vesselam. Öldürmedir. Öldürmedir. Öldürmedir diye üç kere tekrar etti. 7.184 ve dinle ilgili ilimlerin yok olması. Ziyad-ı İbn-i Allah'u An anlatıyor. Aleyhissalatu ve selam bir şey anlatarak, işte bu şey, ilmin gitme anlarında olur buyurdu. Ben, ey Allah'ın Resulü, bizler Kur'an'ı okur olduğumuz, evlatlarımıza da okuttuğumuz, evlatlarımız da kendi evlatlarına okutur olacakları halde ilim nasıl gider kaybolur dedim. ve selam, anasız kalasıca ziyat, ben seni, Medine'nin en fakihlerinden biri bilirdim. Şu, gözümüzün önündeki Yahudi ve Hristiyanlar kitapları olan Tevrat ve İncil okudukları halde onların içinde bulunanlarla anal ediyorlar mı? Demek ki keramet okumada değil. Okunana hayata getirmekte, yaşamakta ve tatbik etmektedir, buyurdular. 7.185 Kur'an ve dinle ilgili ilimlerin yok olması. Huzeyfe İbni Yeman'da bir Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, elbisenin nakşı silinip gittiği gibi İslam da silinip gidecek. Öyle ki oruç nedir? Namaz nedir? Haçç nedir? Sadaka nedir? Bilinemeyecek. Bir gecede Allah'ın kitabı götürülecek. Ondan, yeryüzünde hiçbir şey kalmayacak. Çok yaşlı ihtiyar erkekle kadınlardan bir kısım insanlar sağ kalıp, ''Biz babalarımıza la ilahe illallah kelimesi üzerine yetiştiğimiz için bu kelimeyi söyleriz.'' diyecekler. Huzeyfe bu hadisi anlatınca orada bulunan Sıla Allahu anh kendisine, ''O yaşlılar namaz nedir? Oruç nedir? Haçkıç nedir? Sadaka nedir bilmezken la ilahe illallah kelimesi onlara bir fayda sağlar mı?'' dedi. Huzeyfe bu sözle cevap vermedi. Ama Sıla bu sorusunu üç kere tekrarladı. Her seferinde Huzeyfe onun sorusuna cevaptan kaçındı. Sonunda üçüncü tekrar üzerine Sıla'ya yönelerek, Ey Sıla kelime-i tevhid onları hiç olsun ebedi cehennemden kurtarır dedi ve bunu üç kere tekrar etti. 7186 Emanetin gidişi i̇bn Ömer Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Aziz ve Celil olan Allah, bir insan helak etmek istedi mi? Ondan önce hayayı çeker alır. Hayası bir kere gitti. Sen ona artık herkesin nefretini kazanmış bir kimse olarak rastlarsın. Herkesin nefretini kazanmış olarak rastladığın kimseden emanet çekilip alınır artık o. Güvenilmeyen, kuşkulu kişidir. Kişiden emanet güven çekilip alınınca ona artık hep hain ve herkesçe hain bilinen biri olarak rastlarsın. Ona hep hain ve bilinen biri olarak rastladın mı? Sıra ondan merhametin çekip çıkarılmasına gelmiştir. Ondan rahmetin çıkarıldığı vakit artık ona Allah'ın rahmetinden kovulmuş. Lanetlenmiş olarak rastlarsın. Ona sen kovulmuş. Lanetlenmiş olarak rastlayınca ondan İslamiyet bağı tüzülüp atılır. 7.187 Kıyametin Büyük alametleri H.Z.N.F. İbn-i Malik radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki şu altı şeyden önce ahirete bakan iyi anaylar işlemekte acele edin. Güneşin battığı yerden doğması. Duham. Da Betül Arz Her birinize mahsus olan ölüm ve sizin salih amirinize mani olacak anne hizmeti. 7.188 Kıyametin Büyük Alametleri Ebu Katadır Rab'i Allah'u An aralatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Kıyametin Büyük Alametleri 200 senesinden sonra gelecektir. 7.189 Kıyametin Büyük Alametleri H.Z.N.S. radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, ümmetin 5 tabakadır. İlk 40 yıl. Hayır ve takva ehlidir. Bunu takip edenler 120 yılına kadardır. Bunlar merhamet. Sahibi, Sıla-i rahme değer veren kimseler olacak. Sonra 160 yıla kadar olanlar birbirlerine sırt çevirirler. Aralarındaki kardeşlik bağlarını koparırlar. Sonra da birbirlerini öldürme devri gelir. O devirde kurtuluş isteyip, Kurtuluş Hazreti Enes İbn Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki ümmetin 5 tabakadır. Her tabaka 40 yıldır benim tabakam ve asyabımın tabakası ilim ve iman ehli insanların tabakasıdır. İkinci tabaka 40 ile 80 yılı arasındaki insanların tabakasıdır. Bunlar hayır ve takva ehli insanlardır. H-Z-N-S Sonra hadisi yukarıdaki şekilde tamamladı. 7190 Kıyametin Büyük Alametleri Abdullah İbni Mesud Adıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki Kıyametin Kopmasına yakın bazı insanlar günahları sebebiyle mesle hayvan suretine çevrilme, hasf -e, yere batma ve kasf taşlanma azabı uğrayacaktır. 7191 Kıyametin Büyük Alametleri Abdullah İbn-i Amr radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Ümmetimde hasf, meslek hasf olacaktır. 7192 Dabbetul Arz Abdullah İbn-i Güreyde radıyallahu o babası Güreyde'den naklediyor. Resulullah ve vesselam beni Mekke'ye yakın Badiye'deki bir yere götürdü. Burası kuru bir yerdi. Etrafı da kumdu. Resulullah ve vesselam da Betul Arıs bu yerden çıkacak buyurdu. İşaret edilen yerin en ve boyu birer karıştı. İbn-i Gireyde dedi ki, bundan yıllar sonra açık yettim. Babam o sahanın en ve boy uzunluğunda bir asasını bize gösterdi. Baktım ki, o asa benim bu asam ile şu bu kadardır. 7193. Yecüce mecüt. Evuhu erer abiyyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve selam buyurdular ki, yecüce mecüt teddi her gün kadarak nihayet güneşin ışığını görmeye yakın başlarındaki kişi onlara, haydi dönün. Kağıdımıza yarın devam ederiz der. Allah Teala Hazretleri, sabah oluncaya kadar teddi eski güçlü halini iade eder. Bu hal onların müddetleri doluncaya kadar devam edecek. Vakit dolup da Allah onları insanların üzerine göndermek istediği zaman, aynı şekilde yine kazacaklar. Güneşin ışığını görecekleri dedi dedik açılacağı zaman, başlarındaki haydi dönün inşallah yarın kazmaya devam ederiz diyecek. Onlar da inşallah diyecekler. Ertesi gün gelecekler. Bu sefer teddi bıraktıkları gibi bulacaklar. Yine tadacaklar. Bu sefer insanların üzerine çıkacaklar ve uğradıkları suyu içip tüketecekler. İnsanlar onlara karşı kalelerine çekilecekler. Bu sefer onlar da oklarını göğe atacaklar. Okları üzeri kanlı olarak geri dönecek. Bunun üzerine ejcülç. Biz yüzündeki insanları kahrettik ve göktekilere de galebe çaldık diyecekler. Sonra Allah, onların enselerine musallat olacak deve kurtlarını gönderecek. Bunlarla onları öldürecek. Resulullah aleyhissalatu selam devamla dedi ki, nefsin elinde olan zat-ı zülcelale emin olsun ki, yerdeki hayvanlar onların etlerini yemek suretiyle muhakkak ki iyice semirecek ve memeleri sütle dolacaktır. 7194 Yeciz e ve Abdullah İbn-i Mesud Allahu. An anlatıyor. Miraç Gecesinde Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa ile karşılaştı. Kıyameti aralarında müzakere ettiler. Önce Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan başlayıp ona kıyametten sordular. Onun kıyamet hakkında herhangi bir bilgisi yoktu. Sonra Hazreti Musa Aleyhisselam'a sordular. Kıyamet hakkında onun da bir bilgisi yoktu. Söz Hazreti İsa Aleyhisselam'a geldi. O, kıyametin kopmasına yakın şeyler alametler hakkında bana bilgi verildi. Ama kıyametin kopma vaktini Allah'tan başka hiç kimse bilemez dedi. Sonra kıyametin alametlerin en biri olarak Deccal'in çıkmasını anlattı. Şunları söyledi. Sonra ben inip onu öldüreceğim ve bundan sonra halk memleketlerine dönecek. Bu defa onların karşısına Yeciz ve çıkacak ve her tepeden hızla hücum edeceklerdir. Onlar giderken asladıkları her suyu içi tüketecekler ve uğrayacakları her şeyi bozup alt üst edecekler. Bunun üzerine halk feryat ederek Allah'tan yardım dileyecek. Ben de Yeciz ve öldürmesi için Allah'a dua edeceğim. Duam kabul görecek eğer onların leşlerinin kokusu ile çok pis kokacak. Ben yine Allah'a dua edeceğim. Allah da bir su gönderecek ve o su, onları taşıyıp denize atacaktır. Daha sonra dağlar ufaltılıp dağıtılacak ve yer derinin yarılıp genişletildiği gibi yayılıp genişletilecek. İşte söylenen bu halukla gelince, insanlara yakınlığı itibariyle kıyametin. ''Ev halkı ne zaman doğumu ile aniden karşılaşacaklarını bilmedikleri hamile kadın gibi olacağı bana bildirildi.'' Rab el demiştir ki, ''Bunun tasdiki kitabullah da bulunmuştur nealen.'' Nihayet, Yecüc ile Mecud'un önündeki set açıldığında, ''Her tepeden saldırmaya başlarlar.'' Enbiya 96-7195 Mehdi'nin çıkması, İbn-i Mesud radıyallahu anlatıyor. ''Biz... Resulullah aleyhissalatu ve selamın yanında iken beni Haşim'den bir grup genç eldi. Resulullah aleyhissalatu ve selam onları görünce gözleri yaşlar doldu ve rengi değişti. Ben, ey Allah'ım Resulü şimdiye kadar mübarek yüzünüzde hoşumuza gitmeyen bir manzara hiç görmemiştik. Şimdi ne oldu da bizi üzen bir ifade ile karşılaşıyoruz dedim. Şu cevabı verdiler. Biz öyle bir ehliyyetiz ki. Allah bizim için dünyaya mukabil ahireti tercih etmiştir. Benim ehl-i benden sonra bella. Kaçırılma ve sürgüne maruz kalacak. Nihayet. Meşrik doğu tarafından beraberinde siyah bayraklar olan bir kavim. Gelecek. Bunlar hayır saltanat isteyecekler. Fakat istekleri yerine getirilmeyecek. Bunun üzerine onlar savaşacak. Allah onlara yardım edecek. Bundan sonra istedikleri hükümdarlık kendilerine verilecek. Ne var ki? Onlar bunu kabul etmeyip emirli ehl-i beytimden bir adama tevdi edecekler. Bu emirde, insanlar yeryüzünü daha önce zulüm doldurdukları gibi, yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Artık sizden kim o güne yetişirse, kar üstünde emeklemek suretileri olsa onlara bağırsın katılsın buyurdu. 7196 Mehdi'nin çıkması Selban radıyallahu an anlatıyor. Reslülullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Sizin hazinenizin yanında üç kişi kavga edecek. Üçü de bir halifenin evladıdır. Halifelik bunların hiçbirine nasip olmayacaktır. Sonra meşrik doğu cihetinden siyah. Bayraklar taşıyan bir ordu zuhur edecek. Hiçbir kavmin öldürmediği şekilde sizi öldürecek. raviler der ki, Sonra aleyhissalatu selam ezberde tutamadığım bir şey daha söyledi. Son olarak da, onları görünce onlara derhal bi'at edin. Kıka üzerinde emekleyerek de olsa buyurdular. Çünkü o, Allah'ın halifesidir Mehdi'dir. 7197 Mehdi'nin çıkması, H.Z. Ali anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, Mehdi bizden, ehli beytimizdendir. Allah onu bir gecede ıslah eder yani teybesini kabul eder. Hizmetini yapacak hale getirir. Doğruyu ilham eder ve muvaffak kılar. 7198 Mehdi'nin çıkması H.Z.N.S. radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Biz Abdülmuttalib'in oğullarıyız. Cennet ehlinin efendileriyiz. Ben Hamza Ali Cafer Hasan Hüseyin ve Mehdi, 7199, Mehdi'nin çıkması, Abdullah i̇bn Haris İbn-i an Zübeydi Rabiallahu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam bir gün, doğudan bir takım insanlar çıkacak ve Mehdi için zemin hazırlayacak buyurdular. O Mehdi'nin hakimiyetini kastediyor. 7200, Mezahim Şiddetli Savaşlar Zilmuhmer Rabiallahu Anh'a Müslümanların Rumlarla yapacağı savaş sorulunca, Resulullah'tan şu hadisi nakletmiştir. Rumlar sizlerle emin bir sulh antlaşması yapacaklar. Sonra, siz ve onlar başka bir düşmanla savaşacaksınız ve zafer kazanıp ganimet mallarını alıp savaştan salimen galip çıkacaksınız. Sonra savaş yerinden ayrılıp tepeleri bulunan bir çayırlıkta mola vereceksiniz. Orada haç ehlinden Hristiyanlardan bir adam haçı havaya kaldırarak, Haç galip oldu diyecek. Müslümanlardan bir adam kızarak kalkıp adamın elindeki haçı kırıp ezecektir. İşte o zaman Rumlar sultanlaşmasını bozarak şiddetli bir savaş için toplanacaklar. i̇bn Mace, bu hadisin, kendisine bir başka recihten de ulaştığını, hadisin o verimde şu ziyadenin olduğunu belirtir. Rumlar şiddetli bir savaş için toplanacaklar. O zaman onlar 80 sancak altında oldukları halde gelirler ve her sancakta 12 bin asker vardır.